Bismillahirrahmanirrahim. İskat-ı Salat yani namaz borcunu düşürme meselesi. Kazaya kalmış beş vakit namazlarla bitir namazlarının bağışlanması umuduyla yapılan bir sadaka verme işlemine İskat-ı Salat denilmektedir. Şöyle ki mükellef bir insan farz ve bitir namazlarını ima ile dahi olsa yerine getirmeye gücü olduğu halde eda veya nam, kazayı yapmaksızın ölse bunların düşürülmesi için yani bunların manevi sorumluluğundan kurtulması ümidiyle. Bunlara karşı özenmek üzere malının üçte birinin harcama yapılmasını vasiyet etmesi gerekir. Buna göre ölünün geriye bıraktığı malın üçte birinden namazlar için fidye yani bedel verilir. Böylece bağışlanması için Yüce Allah'a dua edilir. İskat-ı Salat için vasiyette bulunmamış olan bir ölünün velisi yani varislerinden biri, Tarafından bağış yoluyla verilecek olan bir mal ile de bu iskat işlemi yapılabilir. Ölünün bu yüzden bağışlanması Allah'ın rahmetinden umulur. Yabancı bir kimse tarafından yapılacak böyle bir bağışın bu konuda yeterli olup olmadığı üzerinde ihtilaf vardır. Herhalde yabancı bir kimse tarafından ölü kadına verilecek sadakadan da ölüye sevap ulaşır. Bir kimse hastalığı sırasında kazaya kalmış namazlarını dükürmek için fidye ve sadaka veremez. Çünkü bunları kaza etmesi ihtimali vardır. Vereceği bu fidye hiçbir zaman namaz yerine geçemez. Fakat bu hastalık halindeki namazlarını kaza etmek fırsatını bulamayacağını düşünerek vasiyette bulunsa, bu vasiyeti ölümünde varisi varsa bırakmış olduğu malın üçte birinden, varisi yoksa malının tamamından iskari salat olarak yerine getirilir. İskari salat için ölünün miladi yıl olarak hayata esas alınır. Şöyle ki, Ölü erkek ise 12, kadın ise 9 yaşından sonraki yaşadığı yıl hesabettir. Bu zaman içinde namazlarda kılınmış olsa dahi, bunların kılınmasından noksanlar bulunacağı düşüncesiyle, bütün bu müddet içindeki namazları için fidye verilmesi tevcliyedir. Örneğin, ölen bir erkeğin ömrü 70 yıl olsa, bunun 58 senesi için her namaz karşılığında bir fitre miktarı fidye verilir. Namaz fidyesi için ayrılan para, Ömre göre hesap edilen namazların karşılığı olarak yetmediği takdirde bu para çoğunlukla 10 fakire devir şeklinde verilebilir. Örneğin 60 yaşında ölen bir kimsenin 50 senelik hayatı için devir yapılmak istense filtre 50 kuruş olduğu kabul edilerek namazların iskatı içinde 90 lira ayrılmış bulunsa bir ayda devir yapılır. Şöyle ki vitir namazı dahil bir aylık namaz 30 gün itibariyle 180 vakit eder. Bunun fidyesi de 50 kuruş fitre üzerinden 90 lira 50 senede ise 600 ay vardır. Bu durumda bu 90 lira 10 fakire veya birkaç fakire 600 defa devredilir. Eğer bu ayrılan para 2 misline yani 180 liraya çıkarmış olursa 300 defa devir yeterli olur. Eğer ayrılan para 45 lira olursa o zaman 1200 defa devir gerekir. Böylece Devir sayısı ayrılan paranın miktarına göre değişir. Fidyenin devri yapılırken acele etmemelidir. Usulüne göre alıp verilmelidir. Şöyle ki, ölünün mükellef olan varisi fidyeyi fakire verirken falan oğlu falan namaz kefareti olmak üzere bunu al deyip, gerçekte fakire ait olan bu parayı vermelidir. Fakir de bunu kabul ettim deyip aldıktan sonra kendi rızası ile veliye hibe ve teslim etmelidir. Veli ile hibeyi kabul edip aldıktan sonra yine bu şekil üzere o fakire veya başka bir fakire vererek kazaya kalan namazları karşılayıncaya kadar devir yapılıp bitirilmelidir. Böyle bir paranın fakire bağışlanması, fakirin de şefkat duygusunu göstererek bunu bağışlayana hibe etmesi, geçmişi düzeltmeye gücü kalmamış olan din kardeşinin manevi sorumluluğunu azaltmak gibi çok hayırlı bir maksada yönelik bulunduğundan bu işlem büyük bir merhamet ve kardeşlik alametidir. Din kardeşleri arasındaki vefakarlık görevi unutulmamalıdır. İhtilaptan kurtulmak için devir işlemini ve velinin kendisi yapmalıdır. Kendisi yapamazsa yerine başka kimseyi tam bir yetkiyle vekil tayin etmelidir. Artık vekil olan kimse o parayı veli adına fakire vermeli ve o parayı veli adına fakirden bir aracı sıfatı ile o parayı hibe olarak kabul et eylemelidir. Böyle olmazsa o şahsın o parayı başkasının mülkiyetine geçirmeye ve veli adına mülk edilmeye yetkisi olamaz. Yabancının da ölü adına bağış yoluyla namaz için fidye verebileceğine inanan bazı fıkıh alimlerine göre ise böyle devamlı bir vekâlet alınmasına gerek yoktur. Başlangıçta fidyeyi vermeye veli tarafından vekâlet verilen kimse bunu başkasının mülkiyetine geçirir ve fakirin de kendisine yapılan hivesini kabul ederek bunu kendi tarafından ölü adına fakire tekrar temlik eder yani mülkiyetine geçirir. Bununla beraber birinci görüş tercih edilmiştir. Devirden sonra velinin veya vekilin eline hibe yoluyla gelen paradan kendileriyle devir yapılan fakirlere kalplerini hoş tutmak için bir miktar verilir. Geriye bir miktar kalırsa o da başka fakirlere sadaka olarak verilir. Eğer bu para yerine mücevherattan bir şey konulmuş olursa, bunun kıymeti üzerinden sadaka verme işlemi yapılır. Namaz fidyesinden sonra oruç kefareti, sonra kurban kefareti, sonra yemin kefareti için tekrar devir yapılır. Bir nafile olarak başlanıp da bozuluktan sonra kaza edilmemiş namazlar, adanmış olup da getirilmemiş adak namazlar ve kurbanlar içinde bir miktar devir yapılır. Hatta yapılmamış tilavet secdesi de bir vakit namaz sayılarak bundan dolayı da fidye verilir. Namaz fidyesinin tümünü bir fakire bir günde vermek caizdir. Fakat oruç ve yemin kefaretleri böyle değildir. Bu fidyeler bir günde bir şahsa toptan verilemez. Oruç ve yemin kefareti bölümüne bakılsın. Namaz fidyesinin vasiyet edilmesi bunun varisler tarafından bağış yoluyla yapılmasından daha iyidir. Bir de bu fidye daha ölü gömülmeden yapılmalıdır. Uygun olan budur. Bununla beraber gömüldükten sonra yapılması da caizdir. Ölünün velisi ölü adına kazaya kalmış namazlarını kılamaz, oruçlarını tutamaz. Fakat bu gibi ibadetlerin sevabından ölmüş bir müslümana hediye yapılabilir. Ölünün bundan faydalanacağı Allah'ın ihsanından beklenir. İcma ile de namaz kılamayan bir hasta bu hal üzere ölse, bu hastalığı müddeti içinde kılamamış olduğu namazlar için vasiyet etmesi gerekmez. Çünkü bunları kaza etmekten sorumlu olacağı bir zamana ermemiştir. Bunun için bu namazlar üzerine ödenilmesi gereken bir borç olmamıştır. Bundan dolayı fidye verilmesi yoluna gidilmez. Namaz için fidye vermeye daha hayır açık bir delil ve icma yoktur. Bu usul delille sabit olan oruç fidyesine kıyas yolu ile de kabul edilmiş değildir. Bu bir ihtiyat işidir. Hanefi müstehitleri bunu güzel görmüşlerdir. Bunun kazaya kalmış namazlar yerine geçeceği kesin olarak ileri sürlemez. Ancak böyle bir fidye vasiyeti bir pişmanlık eseridir. Bir istiğfar nişanıdır. Bunun varis tarafından bağış yoluyla yapılması da bir şefkat ve hayırseverlik alametidir. Kaza içinde bir imkan kalmamıştır. Bu yönden bu fidyenin kabulü Yüce Allah'ın rahmetinden olmaktadır. Bunun için bu usul. Bazılarının sandığı gibi sonradan imam bir gibi mevhum tarafından geri sürülmüş bir şey değildir. Doğrusu şudur ki bu mesele Hanefi mezhebi üzere yazılmış. En eski kitaplarda da bu şekilde mevcuttur. Deniliyor ki fidyeyle de oruç boylunun düşeceği üzerinde kesin delil vardır. Namaz da Hanefi fıkı alimlerinin istihsan görüşlerine göre oruç gibidir. Oruçtan daha önemlidir. Bunun için kaza edilmesine imkan kalmamış olan namazlardan dolayı da Fidye vererek Yüce Allah'ın mağfiretine sığınmak ihtiyati bir iş olarak uygundur. İmam Muhammed el-Şeybani Allah ona rahmet etsin Ziyadat adlı kitabında namaz fidyesi inşallahü teala kifayet eder demiştir. Demek ki bunun aff ve mağfirete bir vesile olacağı Yüce Allah'tan umuluyor. Yoksa bunun üzerinde kesin bir delil yoktur. Eğer bu fidyenin namazlara kifayet edeceği kesin bir delile veya kıyasa dayansaydı böyle Allah'ın dilemesi şeklinde söz söylenmezdi. Fahrül İslam Pezdevi'nin usul kitabında şöyle deniliyor. Namaz hakkında fidyenin cevazına yani yeterli olacağına oruç hakkında hükmettiğimiz gibi hüküm veremeyiz. Ancak namaz hakkında fidyenin lütfen kabulünü Allah tarafından bir ihsan olarak isteriz. İbnül Hüman gibi iştihat derecesini kazanmış bir zatın da Fethül Hadir'deki ifadesine göre namaz Hanefi imamlarının istihsanı ile oruç gibidir. Madem ki oruç ile fidye vermek, yemek yedirmek arasında bir denklik şeriatçe sabit olmuştur. Buna göre bu denklik namaz ile fidye arasında da sabit olabilir. Eğer böyle bir denklik varsa netice elde edilmiş olur. Değilse namaz için fidye bir iyilik ve ihsandan ibaret kalır. İyilik ve ihsan ise günahları giderir. Bir ayet kelime de buyurulmuştur. İyilikler kötülükleri siler. Hud suresi 114. ayet. Fıkıh kitaplarımızdan kuyuz tane de şöyle deniliyor. Eğer ölü... ...namaz için fidye verilmesini vasiyet etmemişse... ...velisinin bağış yapması caizdir. Bunun müstahsen bir iş olduğu görüşünde ayrılık yoktur. Bunun sevabı ölüye ulaşır. Doğrusu hiçbir zaman namaz fidyesiyle namaz borçlarımızın özelmiş olacağını ileri süremeyiz. Fakat acizane verecek sadakalardan dolayı da... ...Allah'ın isyanına ulaşmaktan ümidini kesmeyiz. Ümidimizi kesmeyiz. Hiçbir hayır ve iyilik Allah yanında boşa gitmez. Verilen sadakalardan ve yapılan vakıflardan... Dolayı mümin amel defterine daima sevap yazılı durur. Bir ölü vasiyet etmediği takdirde onun varisleri geriye bırakmış olduğu maldan fide vermek zorunda değildir. Hele varisler fakir bulunurlarsa bir gelenek ve iyilik düşüncesiyle bu fakir varisleri fide vermeye yöneltmek uygun olmaz. Bilhassa varisler arasında çocuklar ve yetimler bulunursa bunların hisselerinden fide verilmesi asla caiz olmaz. Bir de kendileriyle devir yapılacak fakirler arasında çocuk, bunak, deli Zengin ve gayrimüslem bulunmamalıdır. Bu hususlara dikkat edilmelidir. Mescitlere ait hükümler. Mescit İslam mabetlerine, ibadet evlerine verilen isimdir. Lügatta secde edilecek yer demektir. Çoğuluğuna mesacit denir. Mescitlerin büyüğüne cami denir. Bunun çoğuluğu da cevamidir. Mescidin büyük bir şeref ve fazileti vardır. Bu şerefi göstermek için her mescide beytullah yani Allah'ın evi denilmiştir. Onun için mescitlere hürmet edilir. Mescitlerde hiç kimse istediği gibi hareket edemez. Bir mescit kıyamete kadar mescittir. Mescitlere saygısızlık etmek, taşkınlıkta bulunmak, yüce Allah'ın hakkına saldırmaktır. Bunun sorumluluğu pek büyüktür. Bir mescidin içi ve arsası mescit olduğu gibi semaya kadar olan bütün üst tarafı da mescit hükmündedir. Onun için mescitlerin içlerinde yapılması mekruh ve yasak şeyler bunların üstlerinde de mekruhtur. Mescitlerin Finai Mescit denilen çevresi, mescitlere bitişik olup aralarında yol bulunmayan yerler de namaz hususunda mescit hükmündedir. Bu bakımdan oralarda imama uymak sahiptir. Saflar bu yerlere ulaşmasa bile hüküm aynıdır. Fakat diğer hususlarda mescit hükmünde değillerdir. Oralardan geçip gitmek ve oralara abdestsiz girmek caizdir. Bayram ve cenaze namazgahları da yalnız namaz hususunda mescit hükmündedirler. Bir kimsenin kendi evinde kendisi için... Mescid edindiği yer asla mescid hükmünü kazanmaz. Mescidlerin en fazilesi, faziletlisi Mescidi Haram yani Kabe ile çevresindeki sahasıdır. Sonra Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Sonra Beytül Makdis'tir. Sonra Kuba Mescididir. Bundan sonra en eski mescidler daha sonra da en büyük olan mescidler gelir. Malikilere göre mescidlerin en faziletlisi önce Mescid-i Nebevi'dir. Sonra Mescid-i Haram, sonra Mescid-i Aksa'dır. Bunlardan sonra bütün mescitler eşittir. Ancak insanın evine yakın olan mescitte namaz kılması, kompülü hakkını gözetme bakımından daha faziletlidir. Bir kimsenin kendi mahalle veya kabilesi, mescidinde namaz kılması, diğer mescitlerle namaz kılmasından daha faziletlidir. Diğer mescitlerin cemaati ister daha çok ve ister daha az olsun, yalnız bir mescidin imamı daha salih ve alim olursa, orada namaz kılmak daha faziletlidir. Bu konuda Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kendilerine has bir özellik ve üstünlük vardır. Bunlarda kılınan namazların sevapları kat kat ziyadedir. Bir mescid insanlara dar gelecek olsa, yanındaki yer sahibine kıyamet, kıymetiyle arsa satın alınarak mescide katılır. Arsa sahibi razı olmasa bile bu işlem yapılır. Çünkü buna bütün insanların ihtiyacı vardır. Böyle bir mescid veya cami sonradan binaların durumundan anlayan yetkili kimselerin görüşlerine göre çok genişlemiş ise... İçinde cuma ve bayram namazları kılınması gibi en büyük idareciden tekrar izin alınması gerekir. Bir kimse Yüce Allah'ın rızası için yaptırmış olduğu mesciden idaresine, tamirine, döşeme ve aydınlatılmasına ehil ise müezzinliğine ve imamlığını başkalarından daha çok hak sahibidir. Kendisinden sonra da evladı ve aşireti diğer insanlardan evladır. Bunlar müezzinliğe ve imamlığa ehil değiller ise, diledikleri uygun kimseleri müezzin ve imam tayin edebilirler. Ancak yapılan bu tayin içinde vakıf ile mahalle halkı arasında bir ayrılık olursa bakılır. Eğer vakıfın seçtiği kimseler daha iyi veya halkın seçtiği şahıslara eşit ise vakıfın seçtiği tercih edilir. Değilse halkın isteği geçerli olur. Bir mescidin duvarlarını ve kubbesini bir takım nakış ve yaldızlarla süslemekte bir veis yoktur. Fakat sade bir halde bulunması daha iyidir. Özellikle kubbe tarafının bakışları toplayacak şekilde ince ve zarif nakışlarla süslenmesi namazı kılanların dikkatini çekeceğinden ve kalplerinin huzurunu bozacağından mekruh görülmüştür. Bununla beraber bununla beraber bir kimse kendi malından bir mescidi süsleyebilir. Fakat mescidin bakımıyla memur olan kimse bu gibi nakışlarla süsleri Vakfın malından yapamaz. Yaparsa bedelini öder. Çünkü bunlar mescidin yapısına ve devamına ait şeyler değildir. Ancak gelir fazlasının zalimler eline geçip yok olacağından korkulursa bu gibi harcama yapılabilir. Mescitlerin lambalara en fazla gecenin üçte birine kadar yakılabilir. Bundan fazla yakılamaz. Çünkü vakfın malına tecavüz olur. Ancak vakıfın böyle bir şartı varsa veya adet böyle ise tecavüz sayılmaz. Mescit içinde kuyu kazılmaz. Eskiden beri varsa olduğu gibi bırakılır. Abdest için hazırlanmış bir yer yoksa mescit içinde abdest alınmaz. Devamlı imam ve müezzini bulunan bir mescitte namaz kılındıktan sonra tekrar cemaat halinde ezan ve ikametle namaz kılınması mekruhtur. Fakat tekrar ezan ve ikamet yapılmaksızın mescidin migrabından başka bir tarafta bazı kimselerin tekrar cemaatle namaz kılmaları sahih olan görüşe göre mekruh değildir. Bir mescitte ezan okunduktan sonra içinde bulunan kimsenin o mescidi bırakıp başka bir mescide gitmesi... Başka bir mescitte görevli değilse mekruhtur. Namaz kılanın önünden geçmek günahtır. Fakat mescitte ileri saflarda yer varken, arka saflarda namaz kılanın önünden geçmek ve ileri gitmek caizdir. Çünkü bu kimse kendisine hürmet hakkını kaybetmiştir. İtti itikafa girmeyen kimsenin mescit içinde yemek yemesi ve uyuması mekruhtur. Fakat bir görüşe göre memleketinden uzak kalmış kimsenin mescit içinde yemesi ve uyuması caizdir. Ancak ihtilaptan kurtulmak için böyle bir garibin itikafa niyet etmesi daha iyidir. Mescitlere abdesti olarak girilir. Namaz masada olmaksızın mescitlere çocukları ve delileri sokmak, zaruret olmadıkça yol gibi geçip gitmek caiz değildir. Bir mescide girerken önce sağ ayağı yere atarak girmeli ve hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salak ve selam getirmeli. Allahümmefteh aleyna evvâbe rahmetikeh. Denilmeli. Yani Ya Rabbi üzerimize rahmetinin kapılarını aç diye dua etmeli. Çıkarken de önce sol ayağı dışarıya atmalı. <Sessizlik> yani Ya Rabbi üzerimize lütuf ve keremenin kapılarını aç diye de duada bulunulmalıdır. Mescitlere gelişi güzel hareket ve davranışlarla girilemez. Kollar sıvadı, palto omuzlara atılmış bir meslek şekilde girmek uygun olmaz. Bir zaruret bulunmadıkça mescitlerde dizleri dikmek. Veya ayakları uzatmak suretiyle rastgele oturulmaz. Bunlar caiz görülemez. Yine mescitlere serli sergiler üzerine kirli veya ıslak ayaklarla basılamaz. Mabetlerin temizliğine zarar veren işler yapılamaz. Herkes haline göre mabetlere en temiz ve en güzel elbiselerini giyerek gitmeli. Cemaati tiksindirici hallerden kaçınılmalıdır. Bir ayet-i kerimede her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyiniz buyurulmuştur. Mescitlerde yüksek sesle konuşmak mekruhtur. Ancak cemaate duyurmak için hatiplerin ve vaizlerin, din dersi veren hocalarının seslerini yükseltmeleri caizdir. Başkalarının namazlarını karıştırmamak şartıyla Kur'an okuyanların ve Allah'ı zikredenlerin seslerini yükseltmeleri de caizdir. Mescitlerde gürültü yapmak, gereksiz yere dünya işlerini konuşmak, kaybolan eşyaları sorup araştırmak, zikir ve hikmet taşımayan şiirler okumak caiz değildir. Denilmiştir ki, ateşin odunu yemesi gibi mezcitte konuşulan sözler, iyilikleri yer bitirir. Mescitlerde suçlulara ceza uygulamak, alışveriş yapmak caiz değildir. Yalnız itikaf halinde olanlar kazanç sağlamak maksadı olmaksızın sadece ihtiyaçları kadar alışverişte bulunabilirler. İtikaf konusuna bakılsın. İmam Ahmet'e göre mescitlerde nikah hattı yapılması sünnettir. İmam Şafii Hazretlerine göre bu akit yalnız itikaf halinde bulunan için caizdir. Mescit içinde direncilik yapmak haramdır. Bu dirençler para vermekte mekruhtur. En ihtiyatlı görüş budur. Fakat hediye ve sadaka vermek yasak değildir. Mescitleri pis ve kötü kokulu şeylerden korumak vacip olan bir görevdir. Onun için mescit lambalarında temiz olmayan yağları kullanmak caiz değildir. Soğan ve sarımsak gibi kokuları olmayan, hoş olmayan şeyleri yemiş kimselerin cemaat arasına girmeleri de uygun değildir. Çünkü bunların kokusu cemaate izzet verir. Mescitlerde okunan Kur'an-ı Kerim'i, hutbeleri ve yapılan vaazları tam bir hürmetle dinlemek gerekir. Mescitlerde oturup kalkma, gidip gelme edeplerine gereği üzere riayet edilmesi bir görevdir. Bütün bunlar mübarek mabedlere ait edeplerdendir. Bunlara aykırı hareket etmek İslam adabına haykırı, aykırıdır. Böyle bir hoş olmayan hareket İslam mabedinin ne kadar kutsal bir makam olduğunu güzelce anlamaktan ileri gelir. Anlamamaktan ileri gelir. Kur'an-ı Kerim'e ve diğer Saygıdeğer şeylere karşı yapılması gereken hürmeti bilmemekten ileri gelir. Sosyal terbiyeye ve din kardeşlerine karşı gösterilmesi gereken hürmet ve rezakete aykırı bulunur. Artık bu gibi yolsuz hareketlerden kaçınmalı, İslam adabına yaraşır şekilde hareket edilmelidir. Mescid kapılarını namaz vakitlerinden sonra kapatmak mekruhtur. Ancak içindeki işyanın çalınmasından korkuluyorsa kilitlenebilir. Ek mescitleri imar etmek. Mescit ve cami inşa etmenin fazileti ve sevabı pek çoktur. Bunları yapmak, bunların inşaatına yardım etmek ve bir iman ve hayırseverlik nişanıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse bina ve imar eder diye buyurulmuştur. Mescitleri bina ve imar eden müminler hakkında büyük müjdeler vardır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Her kim? Yüce Allah'ın rızasını dileyerek bir mesip bina ederse, Allah da ona cennette bir ev bina eder. Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Her kim helal malından içinde yüce Allah'a ibadet edilecek bir bina yaparsa, Allah da onun için cennette inci veya kuttan bir bina yapar. İşte helal maldan, görsünler ve işitsinler için değil de, yalnız Allah'ın rızası için yapılan bir mabedin sevabı çok fazladır. Ne mutlu böyle hayırlı işler başaranlara! İnsanlar ölünce amelleri biter, amel defterleri kapanır. Artık bu defterlere sevap yazılmaz. Ancak mescit yapmış olmak gibi, devamlı hayırla müjdelerin, müminlerin amel defterleri kapanmaz. Onlara daima sevaplar yazılır durur. Çünkü bir hadis-i şerifte buyrulmuştur. Bir mümine öldükten sonra amelinden ve iyiliklerine ulaşacak şeylerden biri, öğrenip olduğu mushaf ya yapmış olduğu mescit. Yahut yolcular için yapmış olduğu ev, yahut akıtmış olduğu ırmak, yahut sağlık halinde hayattayken malından çıkarıp verdiği sadakadır. Bunlar vefatından sonra kendisine sevap olarak da ulaşır. İşte bu hadis-i şerifin beyanına göre de mescitleri yapan, medreseler kuran, çeşmeleri akıtan ve benzeri hayırlı vakıfları yapan kimseler hakkında ne büyük bir müjdeyi kapsıyor. Yüce Allah'ın rızası için yapılmış vakıflar böyle sadakayı cariyedir. Yani devam edip giden hayırlardır. Şöyle ki mükellef olan bir Müslüman bir mallı mülkiyet ve menfaatini insanların tasarrufundan engeller de Allah yolunda bir hayır işine bağlarsa onu vakfetmiş olur. Artık o mal ancak gücü Allah'ın mülkü hükmüne geçer. Onda hiçbir kimsenin mülkiyet hakkı kalmaz. Herhangi bir vakfın geçerli hale gele, geçe, gelebilmesi için usulüne göre mahkemede tescil edilmesi gerekir. Ancak bundan vakıf olan mescitler, Mezarlıklar ve vasiyet suretiyle olan vakıflar müstesnadır. Şöyle ki, bir Müslüman bir mescit yapar da onu yoluyla beraber mülkiyetinin çıkararak içinde namaz kılınması için insanlara izin verirse, insanlar da orada cemaatle namaz kılarlarsa o mescidin vakıflığı tescilliğe muhtaç olmadan tamamlanmış olur. Yine bir kimse bir malını bir hayır yoluna vak olmak üzere vasiyet edip sonra o vasiyet üzerine vefat etse bakılır. Eğer malın üçte biri bunu karşılıyorsa veya varisi yoksa, veya varisler orada vasiyetin tümünü geçerli kabul ediyorsa, o mal o hayır yoluna tamamen vakfedilmiş olur. Eğer geriye bırakmış olduğu malın üçte biri yetmeyip varisler de muavafat etmiyorsa, terkezin üçte biri kadar olan miktar ancak o hayır işine konulan şartlara vakfedilmiş bulunur. Bunun geçerliliği teskiline bağlı değildir. Vakıflarla ilgili bilgi okulu İslamiye ve Islihati, fıkhiya adındaki eserlerimizin dördüncü cildinde vardır. Mescitlere ibadet yapmak ve cemaatle namaz kılmak için devam etmek de mescitleri sağlığa kavuşturmak ve imar etmek sayıldığından fazileti pek ziyadedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Bir kimse içinde cemaatle namaz kılınan bir mescide gidecek olsa gidiş ve gelişlerinden atacağı adımlardan her biriyle bir günaha silinir. Diğer biriyle de kendisi için bir sevap yazılır. Diğer bir hadis-i şerifte de her kim meyvinde güzelce abdest alır da Sonra mescide giderse o kimse Allah'ın ziyaretçisi olur. Ziyarette bulunan ikram ise her ziyaret edilen zat üzerine bir haktır diye buyurulmuştur. Diğer bir hadis şerifte de şöyle buyurulmuştur. Gecenin karanlığında mescide yürüyen kimse kıyamet gününde Yüce Allah'a nurlu içinde kavuşacaktır. Ne büyük müjdeler! Artık mescidlere devamı bir ganimet bilmeli, cemaatle namaz kılmanın sevabını kaçırmamaya çalışmalıdır. Bu hususta muvaffak olmamızı Yüce Allah'tan niyaz ederiz.